İnsan insana programı Polat Doğru'yla beraber bir sohbet içinde geliştireceğim. Hoş geldin Polat. In. Hoş bulduk hocam. Ne var aklında? Ya hocam. Neler konuşacağız? E, siz şimdi böyle sihirli bir e, çözüm olarak birçok sorunu olan insana işte ana babalara, karı kocalara, sizin önünüze gelen kişisel problemlerini anlatan insanlara, diğer insanlarla ilişkilerindeki sorunları anlatan insanlara sohbet içinde olmak diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. Özellikle ergen yaştaki aileler, ergen yaşta çocuğu olan aileler bu konuyla ilgili genelde çok büyük bir heyecanla kalkıp evlerine gidiyorlar. Fakat ben sonradan bu insanların bazılarını gelip ya hocam denedik işte çocukla konuşmayı ama bizimle hala konuşmuyor. İşte istediğimiz gibi olmadı, paylaşamadık, anlatmadı bize bilmem ne dediklerini görüyorum. Evet. Siz bu sohbet içinde olmaktan bahsederken yanlış bir şey mi öneriyorsunuz? Sizi dinleyen insanlar mı? Yanlış bir şey anlıyorlar. Yoksa işin doğası gereği bir zorluk mu var orada? Ben en temelde onu konuşmak istiyorum. Evet, gerçekten önemli bir konu. Ben e, geçenlerde akatlarda yürürken bir hanımefendi beni tanıdı. <gülüyor> Hocam merhaba falan dedi ve belli böyle bir konuşmak istiyor bir enerjisi var. Onu hissettim, durdum, merhabalaştık falan. Önce çok teşekkür etti, kitaplarımı okudum <gülüyor> söyledi. Bir şey soracağım izin verirseniz dedi. Ee, izin vermek zorundaydık o zaman. <gülüyor> i̇şte oğlu varmış 16 yaşında. Ee, diyor hiç derse çalışmıyor diyor. bilgisayar başından kalkmıyor diyor. Ee, ve sınavlar var diyor umurunda değil diyor. Ve diyor ben diyor konuşmaya çalışıyorum ama konuştuğu da yok diyor. Ee, ben dedim sohbet edebiliyor musunuz? dedim. Konuşuyorum konuşuyorum dedi. Eee ben de dedim internet sitemde on evet. tane makale yazdım dedim bununla ilgili bir sohbet oluşturmak, sohbet içinde kalabilmek evet. diye. Lütfen onu okuyun dedim. Ben senin kitaplarını okuyorum hocam. Okuyorum ama dedi yok dedi laf dinlemiyor dedi. Şimdi konuşuyorum, laf dinlemiyor ve sohbet içinde olmak kavramı besbellik ilişki kuramadı hanımefendi orada. Aha. Ve gerçekten e, kınamıyorum da. Şimdi umarım seninle sohbet içinde oluruz. <gülüyor> Temel konu şu Polatcığım. Şimdi bir olay var. Hı hı. Diyelim ki çocuğun ders çalışmaması, istekli görünmemesi, şu veya bu şekilde kendini kaldırıp koyması. Bir de olması gereken var. Ders evet. çalışsın, istekli görünsün, hayatı ciddiye alsın Aha. falan. Şimdi Ana baba olanı ihmal edip tamamiyle olması gereken üzerine döndüğünde sohbet oluşamaz. Hmm. Onun için mesela diyor ki neyim var oğlum diyor niye böylesin diyor. Şimdi burada çocuğun aldığı mesaj şu: Bana bende bir bozukluk var. He. Kadın çaktı. Bir kere kararını verdi kadın ki bende bir bozukluk var. Tamam. Ee, ve benim bu bozukluğun farkına varıp evet bende bir bozukluk var şundan dolayı böyle bozuyorum dememi bekliyor. <gülüyor> Şimdi orada sanıyorum şey yanlış anlaşılıyor hocam. Sohbet içinde olmakla birine konuşmak arasında çok büyük bir fark var. Evet. Yani evet. E, en temel anlamda ailelerin zorlandıkları yer burası sanıyorum. Yani. Ama ben bir yandan da şunu görüyorum. En azından zorlandıklarını paylaşıyorlar. Yani bunun olmadığından bahsediyorlar. Peki bu önemli mi? Yani bir, bana böyle sanki böyle bir umut varmış gibi bir... Evet doğru. Bir kere ana babaya katiyen kızmıyorum çünkü Aha. ben de aksa halde onlarla sohbet içinde Aha. olamam. Ne biçim annesiniz babasınız Aha. olması gereken üzerinde Aha. duruyormuşum gibi. Anneler babalar konuşmak ile sohbet içinde olmak arasındaki farkı anlayamıyor. Neden biliyor musun? Çünkü şimdiye kadar hiç sohbet içinde olmamışlar. Of ne annesi, ne babası, ne öğretmeni, ne devleti. Herkes bir otoritenin karşısında e, dinleyen durumunda olmuş veya konuşan durumunda olmuş. Doğru. Senden küçükleri var, senden büyükleri var. Peki insan insana konuşma ne zaman olacak? Evlenirken bile e, nasihat edilmiş. İlk gece karının gözünü korkutacaksın. Yani şu denmemiş. Can cana konuşun, sohbet içinde olun Aha. denmemiş ve bunu da görmemiş. O nedenle Sohbet içinde olmakla konuşmak, mesajet etmek arasındaki farkı çoğu zaman göremiyoruz. Sohbet içinde olabilmek çok sade, çok basit. Ama her şeyden önce, e, şimdi şöyle bir şey söylemek e, için geliyorum. Bunu açtırırsın evet, bana evet. sorarak. Farkında olmak yetmez. Varoluşunu sohbet içinde olmak için hazırlaman lazım. lazım. Yani şimdiye kadar, hadi bakın yapın, hadi ödemenizi yapın, sizin çalışıyorum ben. Şimdi bu sohbet öncesi dönemden bahsedildiğinde, bu konuşma konusundan bahsedildiğinde ben, benim kafamda şöyle bir senaryo canlanıyor hocam. Bu aileler evde oturuyorlar, gene çocuktan bunları bekliyorlar. Ama bu sefer sanki telepatik bir yöntemle bekliyorlarmış gibi bir durum oluyor. Yani çocuğun bir takım sorumlulukları var, çocuk bu sorumluluklarının farkında olmalıdır ve gidip kendi başına dersini çalışmalıdır, bilmem ne yapmalıdır gibi bir durum var. Şimdi sohbet içine girilince ama gerçek anlamda sohbet içine girmekten bahsetmiyoruz. Konuşmaktan bahsedildiği noktada aile az önce sizin söylediğiniz gibi söylemeye başlıyor çocuğa. Evet. Ve bu sefer de çocuk diyor ki ya bunlar yeni bir yöntem geliştirdiler ama hala aynı yere gidiyoruz. Evet. Çok çabuk tak, taktiğin farkına varıyor. Yani tabii. bu daha zekaca, daha sinsice, e, reklam gibi bir şey oluyor aynen, bu. Aynen, aynen. Ve e, işte geçenlerde bir ergenle konuşuyorum. Bu ergen bana bir konuştuğum ergen kız. Kendi yaş grubundan bir erkeğin babasıyla olan ilişkisini Aha. anlattı. İşte babam diyor, benimle arkadaşça konuştuğunu sanıyor diyor. Oturuyoruz diyor, konuşuyoruz ama beş dakika sonra iş işte dönüp dolaşıp ders muhabbetine geliyor. <gülüyor> ders nasıl yaptım, sınavı nasıl yaptım, şey oldu, bu oldu meselesi. Ve ondan sonra diyor, o da sıkılıyor orada olmaktan, ben de sıkılıyorum orada olmaktan. <gülüyor> İkimiz de gergin bir hava içinde yemeği yiyoruz diyor. Ee, sohbet içinde olmak demek esas itibariyle kişinin varoluşunu hı hı. Paylaşmak demek. Ama burada çok önemli bir konu var Polat. Kişinin varoluşu ile ilgili olarak anne baba neyin farkında? Şimdi ben sana bakıyorum zaman... ...senin varoluşuna sadece şunu anlarsam... ...sen benim e, televizyon yapımcısın... ...onun Hı -hı. dışında başka hiçbir şey ifade etmezsin Hı -hı. benim için. Senin yaşamında ne olup bittiği falan filan beni ilgilendirmez. Onun için... Ben sohbet için değmişim gibi seninle sürekli iş konuşurum. Doğru mu? <gülüyor> Doğru. Şimdi benim çocuğumun ve böylelikle sen çocuğun olduğunu kabul et. Ben seninle sohbet içinde olacaksam önce şunu konuşurum. Benim oğlumun gözleri cıvıldıyor mu, pırıldıyor mu? Yaşamında her şey yol mu, gidiyor mu? Yoksa alttan alta onu iten, dürten, acıtan şeyler var mı? Benim bildiğim çerçeveler içerisinde acaba onunla sohbet içerisinde paylaşabileceğim şeyler var mı? Neler olabilir acaba bunlar? Ve böylelikle dedim ki, abi nasılsın? Kalktığın zaman yatakta aman iyi ki yaşıyorum <gülüyor> mu diyorsun? Yoksa Allah belasını versin yine bir okul evet. günü mü diyorsun? Yani şöyle öğretmenleri düşündüğün zaman, Allah be bugün o öğretmen gelecek mi diyorsun? Yoksa Allah belasını versin yine öğretmen mi var? Oradan başlarım. Evet. Olan biteni anlamaya çalışırım ve sonunda bulduğum zaman mutsuzlukları falan derim ki ya ben de bunu yaşadım biliyor musun? Ya yani, hakikaten yaşadım bunu derim ya. Ve acıttı derim ya. Hakikaten acı duydum. Şunu oldu, bunu oldu. Yani tabii sen kendi çözümünü kendin bulursun ama bir gün dinlemek istersen ben ne yaptım? Kendi çözümümü paylaşırım derim ya. Diyorsunuz. Anlatırım yani. Fakat bitirirken de şunu derim. Ulan sen sensin. Ve senin ürünün ne olursa olsun ne benim oluyor. için sen sensin. Ve seni çok seviyorum. Benim için değerlisin. Şimdi. Ee, bu tabi. 3 yaşından itibaren, 2 yaşından itibaren, 1 yaşından itibaren olacak bir tavırdır bu. Sadece ergen yaşını bekleyemez ama sohbet etmeye başlayacağım diye bir durum yok. <gülüyor> e hocam şimdi ergen yaşına kadar ki dönem içerisinde aileler iyi kötü var olan tekniklerle idare ediyorlar. Şimdi şöyle bir durum var tabii ki 1 yaşındaki bir çocukla hayatınız 15 yaşındaki bir çocukla hayatınızdan çok daha kolay. Çünkü 1 yaşında henüz bir tecrübe yok. Bir, yani öyle ifade edeyim bir kirlenmişlik yok, üstüne eklenmiş herhangi bir şey yok. Dolayısıyla kitapta yazanları uygulamak ve istediğiniz doğrultuda bir yöne götürmek çocuğu, istediğiniz şekilde şekillendirmek mümkün. Fakat artık 14-15 yaşlarına gelip bu ergenlik dönemine girdiği anda itibaren çocuk isyan bayrağını açıyor ve diyor ki buraya kadar sizin saltanatınızdı, sizin öngördüğünüz şekilde, sizin uygun gördüğünüz gibi bu hayatı yaşadık. Ama bugün itibariyle ben... Önce pasif, sonra aktif bir şekilde direnmeye başlıyorum diyor. Çünkü kendim olmak istiyorum diyor. Üstelik de çocuk bunu çok akıl düzeyinde veyahut da çok bilinç düzeyinde de söylemiyor. Çocuğun içinden bunu söyleten bir şey var. Ne mutlu ki var. Ne mutlu ki var. Eğer olmasaydı zaten biz bitirmiştik yani çocukları. Çocuklardan geri hiçbir şey kalmamış olurdu. Evet. Çocuk yani bir ergenin kendisiyle yaşaması çok zorken, kendiyle hayatını sürdürmesi çok zorken, bir sürü sebepten dolayı yani... Korkunç bir hormon dengesizliği, bununla beraber bir yandan büyüdüğüne inanmak, bir yandan yetişkinlere ihtiyaç duymak, bu çelişkileri eş zamanlı yaşamak falan diye hayat giderken bir diğer taraftan da hayatın en önemli ilişkisini kurgulamaya çalışıyor çocuk. Ben bu ana babayla bu hayatı nasıl yürüteceğim? O güne kadar da söylediklerini yapan, önerdiklerini uygulayan, sorularına cevap veren çocuk birden kapanmaya başlıyor. Ve aile diyor ki ya diyor, bizim çocukta bir terslik var. İlk terslik bana niye anlatmıyor noktasında. E ana baba da haksız değil. Yani hayat o kadar kolay değil. Bir sürü şey olabilir. İnsanlar bir sürü sıkıntı yaşayabilirler. E, peki ne yapacaklar o noktada? Siz diyorsunuz ki sohbet içinde olacaklar. E ana baba o güne kadar hiç sohbet içinde bulunmamış ki. Evet. Ve işte gibi yaşamların temelinde bu sohbet Hı -hı. eksikliği var. Ana Hı -hı. baba olması gerekenleri bastırmaya başlıyor. O çocuk ise şöyle bir durumda. Bir yandan canım, hala çocukluğunu hissediyor. Evet. Ama diyor ki ulan çocuk olmak istemiyorum. Allah kahretsin benim hala çocuk tarafım var. İstemiyorum diyor. Tabii. Şimdi ana baba onu çocuk gibi gördüğü zaman hemen diyor. Ben çocuk değilim diyor. Ben artık yetişkinim diyor. Kendinizi ne sanıyorsunuz diyor. Öbür taraftan <gülüyor> bakıyor. ''Ulan yetişkin de değilim.'' diyor. <gülüyor> Mesela atsaklıklar var diyor. Ve e, o zaman e, kendi aralarında, ergenler arasında abi bir dayanışma oluyor. Aynen öyle. Ayrı bir klan oluyor onlar o zaman. Onlar öyle. ayrı bir e, kabile oluyorlar ve o kabilenin içerisinde herkes benzer yaşlarda ve herkes benzer problemlerde. Evet. Yani bir yandan çocuklar, bir yandan yetişkin adayılar. Evet. Ve birer derken de bir problem yok. Aynı der, hepimizde var işte. Sen de sivilce var, bende de sivilce var, ben de de sivilce var. Benim de boyum uzuyor, senin de boyun uzuyor. Ve o halleri müthiş müthiş eğlenceli oluyorlar. Evet. Yani. Ve ne kadar sevimli aslında? Çok sevimli. Ne kadar? Çok sevimli. E, bir yerde bir yalnızlığı gidermeye çalışıyorlar e, ve ona saygılı olacaksın. Ve, e, yani bir ergenin hayatına benim şimdiki bilincim içerisinde girmeden önce kapıyı çalacaksa, O, o sizin bahsettiğiniz arada sırada kullanıyorsunuz terim olarak. Varoluşun zekası var ya bence ergenlerde ve bebeklerde kendini müthiş gösteriyor. Evet. Yani Kesinlikle. işte bir yetişkin olmaya çalışıyor ve bunun için özel bir çaba sarf etmiyor. İçinden geliyor o kadar doğal, o kadar insanca, o kadar normal ki. Buradan bakıldığı zaman normal olmayanın ana baba olduğu, normal olmayanın yetişkin olduğu çok net görünüyor. Yani bu şöyle bir şey ben sizin mahalleye yerleşmek istiyorum. Hocam Allah rızası için beni alın diyorum. Ya ben geleceğim buraya sizinle birlikte yaşamak istiyorum. Sizin mahallede bana diyor ki dur olmaz biz seni almayız diyorsunuz. Yani yetişkinler farkında olmadan bu tavrı sergiliyorlar evet. çocuğa. Evet. Ondan sonra da tek ilgilendiğimiz şeyler var diyor. Ya yani bizim diyor bir takım vize şartlarımız var diyor. Şu derslerden şu notları alırsan. Evet. Efendim şu şu şu şu şu söylediklerimi yaparsan o zaman bizim mahalleye giriş vizesini sana veririz. Evet. Ve o zaman çocuğun aldığı mesajı ben kendim olarak bir insan olarak neyim o zaman? Ne tabii. Ben bu koşulların yaptığı bir kişiyim. Yoksa benim özüm olarak kendimin bir değeri var mı? Ey anne, ey baba. Ve tabii bunu sorduğu zaman böyle benim gibi nötr sormuyor. Çok öfkeli bir şey. Ya öfkeli soruyor ya çok üzünlü soruyor hocam. Evet. Değerli izleyenler, sohbet üzerine sohbetimiz devam edecek. Görüşmek üzere efendim.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 Evet, ergenlerle ilişkilerimiz, gayet tabii çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz ama bu nasıl ilişki kuracağız konusu çok önemli bir konu ve Palat Doğru'yla bu konu üzerinde sohbet ediyoruz. Evet. Şimdi hocam bu sohbet meselesinden konuşulurken en çok kullanılan cümlelerden, en çok kullanılan kelimelerden birçok problemin müsebbibi olarak da ele alınan konu iletişim. Şimdi avına babaların genel itirazı şu noktada oluyor. Geliyorlar diyorlar ki evet. bizim çocuğumuzla iletişimimiz yok. Biz bir türlü iletişim kuramıyoruz diyorlar. Şimdi sizinle bunca yıldır birçok zamanı da birlikte geçirmiş biri olarak ben biliyorum ki yani iki kişi birbirinin farkına vardığı anda iletişim başlıyor. Dolayısıyla bir arada olan ve birbirlerinden bu kadar etkilenen iki kişinin iletişim içerisinde olmaması ihtimali yok. Yok. Evet. Yani analar ve babalar çocuklarıyla her halükarda iletişim içerisindeler. Kesinlikle. Olmayan ne peki hocam? Ne olmuyor? Orada bir şey eksik. Ee, olmayan ilişki. Değil mi? Ve şimdi diyecekler ki hoppa doğanınca bir şey daha çıkardın yaşamıza. Ulan bu ne? Yani çünkü iletişimden bahsedildiğinde sanki bir mesajın olmaması durumu gibi bir durum var ama yani... Bir ergenle aynı evi paylaşan ana babanın hiç konuşmasalar bile birbirlerine verdikleri mesaj o kadar fazla ki Kesinlikle. çocuk okuldan geliyor, yapıyor içeri giriyor, kapıyı kapatıyor ve kalan herkese diyor ki kendi dünyanızda ne haliniz varsa gör, benden de uzaktır, benden de uzak durun diyor. Şimdi ana baba da ne oldu diye içeri giriyor yani diyor ki evet senin mesajını aldım yemezler oğlum kabul etmezler. Ben istersem senin dünyana girerim. Ben ana babayım, güçlüyüm diyor. Evet, evet. Şimdi ee, iletişim, iki insan birbirinin farkına varınca olur. Birbirlerini tanıyıp tanımamaları, ilişki içinde olup olmaları önemli diye. İletişim kura kura ilişki kurarız. İlişki olduğu zaman işte iki insan birbiri için bir anlam ifade etmeye başlar. Evet. Ve işte ilişkinin türlerinde e, esas itibariyle ben üç tür ilişki bilinci ayırıyorum. Bir tanesi sen bilinci. Ben bu ilişkide güçsüzüm. Ne derseniz onu yaparım. Çoban nerede? İkincisi ben bilinci. Bana bak. Ben bilirim. Dediğimi dinle. Dediğimi yap. Başka bir şeye gerek yok. Tamam mı? O kadar. Öbürü biz bilinci. Merhaba. Ben varım değerliyim. Sen varsın değerlisin. Sen ve ben... Can düzeyinde, onur düzeyinde eşitiz. Deneyim düzeyinde farklı olabiliriz ama insan olarak eşitiz. Onun için boyun küçükse ben senin boyuna ineceğim. Hı hı. Göz göze bir merhaba deme hadisesi. Bu sohbet ancak biz bilinci içerisinde olabilir. Evet. Onun için korku kültüründe düşünülmesi imkansızdır. Korku kültüründe birisi biz bilincine girdiği zaman hemen derler ki güçsüz bu. Bu nasıl lider be? Şuraya bak karı gibi sırtıyor E ne var bak lan? Böyle bir tavır içerisinde olurlar. Yani bir öğretmen falan güler yüzü girdiği zaman koku kültüründe yetişmiş öğrenciler ki bu ne biçim öğretmen? Ben? Takmaz hocam. Takmaz Takmaz. ya şimdi falan filan. Olur. O bakımdan ilişki esas itibariyle çocuk o ergenlik içerisinde ben olmaya çalışıyor. Aha. İki türlü ben var. Ben bilincinin beni, biz bilincinin beni. Evet. Şimdi ananın babanın marifeti öyle olmalı ki bu sohbet içerisinde çocuğu biz bilincinin benine çekmeli. Yani herkes, o, ilişki, yapmaya herkes o ilişkide kendisi olarak var olabilmeli diyorsunuz ve, değil mi hocam? Var olmalı ve bu varoluşun içerisinde saygı duyulmalı, hmm. ee, sınırları olmalı. Şimdi şak diye içeri girdin, bir bir de kapıyı vurdun. Efendim dedi, ya konuşmak istiyorum, girebilir miyim diye izin aldım. Ne Hayır kadar derse. Kadar Hayır derse. İstemiyorum şu anda, e, girme derse. Kesinlikle saygı duyarım. Peki, e, yarım saat içinde konuşabilir miyiz? 15 dakika içinde konuşabilir miyiz? Çok önemli. Şimdi ilişkim varsa, burada çok önemli bir şey var. Yani Ben baba olarak diyelim ki, mutlaka çocuğumun gözünde bir ilişki içinde olmak isterim. Tabi tabi Güvenilen tabii, bir tabii, adam, kesinlikle. Bana değer veren bir adam desin bana çocuğum. Güvenilen, bana deneyimi olan bir insan, beni seviyor Hı -hı. ve benim hayrımı gönülden istiyor bir adam algılaması varsa oğlum önemli bir şey var. Yarım saat içinde konuşmamız lazım lütfen. dersen bu adam bunu hesaba alır, değil mi hocam? Kesinlikle hesaba alır. Ben bunu ana babaların korkusu adına soruyorum hocam. Çünkü çocuk evet. istemeyebilir. Ve o zaman ee, ve Yani buna saygı gösterilmemeli midir gösterilmemeli midir konusunun da düşünülmesi lazım Buna kesinlikle o an için saygı gösterilmeli ve ondan sonra da takip edilmeli evet, çünkü... Gel bakalım delikanlı Yarım saat bir saat sonra Bir şey konuşacaktım ama daha önemli bir şey oldu şimdi Heh. Hadi bakalım konuşalım Bana baktığın zaman kimi görüyorsun? Senin ilişkimiz nerede? Güveniyor musun? Ve burada olması gereken olanı fark etmek lazım yeniden. Aynen. Güven eksikliği varsa evladım neden güven eksikliği var? Ben hayatımı tehlikeye atabilecek birisi olarak görüyorum kendimi senin için. Ee, ama besbelli ki bu izlenimi verememişim. Ne oldu? Bu beni acıtıyor. Bu beni acıtıyor. Ve böyle bir durum olduğu zaman organik ilişki kurmuş oluyorsunuz işte. Bir şey daha yapıyorsunuz bunu söylerken hocam, onun da altını ben çizmek istiyorum. Anlattığınız hikayenin hiçbir yeri çocuğun üstünden bir şey değil. Yani siz mesajların hiçbirini çocuğun üstünden vermediniz. Baba kendi üstünden anlatıyor, baba sorumluluk alıyor bu ilişkinin içerisinde. Sen bana niye güvenmiyorsun demiyor. Evet. Ben senin güvenini kazanamamışsam belli ki bir yerde bir şey oldu. Hadi gel bunu bulalım diyor bir baba. Evet. Yeniden dikkat et. Olması gerekeni görersem eğer, yani babanın şey çocuğu babasına güvenmez. Niye güvenmiyorsun lan? Ne yaptık senin? <gülüyor> Allah Allah falan böyle tamamıyla. Olanla ilgili konuştuğum zaman sorumluluk alıyorum. Tabii. Ben ne yaptım da bu oldu? Neden böyle? Ve bunu yani üç yaşına itibaren başlattığın zaman ergenliği çocuk hakikaten tam bir gelişim fırsat olarak olur, bir şahsiyet olarak bu topluma geçme durumunu olur. Ama ee, işte yeniden korku kültürüne geliyoruz. Sana güvenmiyorum. Ben sana söylemezsem doğruyu yapmazsın. Sana çalış demezsem sen çalışmazsın. Doğru. Önüne bak demezsem pat diye çarparsın sandalyeye düşersen. Peki şuna katılır Dikkat et. Zamanında gel. İyi ye. Üstünü ört. Bırkanı giy. Bütün bunlar çocuktaki kendini denetleyebilmeye, kendini yönetebilmeye güvenmeme işaretleridir ki öfkelenir. Bir de ayrıca başka bir şey daha var hocam. Yani sizin komutunuz olmadan ders çalışmamaya, sizin komutunuz olmadan giyinmemeye, sizin komutunuz olmadan yemek yememeye alışmış bir çocuğun bu komutu almadığı zaman bunları yapmasını beklemek de biraz hayali bir yaklaşım oluyor. Evet. Yani ergenlikte tamam iş sıkıntıya giriyor ve orada bir gerilim olmaya başlıyor. Ama oraya kadarki süreçte çocukta diyorlar ki söylerlerse yemek yeriz diyor. Söylerlerse ders çalışırız diyor. Söylemezlerse bir şey yapmayız. Geçen bir yerde bir çocuk bir şey söyledi. O müthişti. Beni de odama gönderiyorlar dedi. Hani ben mesela diyor gelmişim okuldan, yemeğimi yiyorum, biraz çalışıyorum, televizyon izlemeye başlıyorum. Sonra bizimkiler beni diyor odaya gönderiyor. Ders çalıştığımı sanıyorlar ama dedi odaya gittiğim zaman da ders çalışmıyorum dedi. Ya oturuyorum, çalışıyormuş gibi yapıyorum dedi, ya da oyun oynuyorum dedi. Evet. Ve suratındaki ifadeyi görmelisiniz çocuğun. Evet. Yani çocuk bunu söylerken mutlu. Evet. Oh olsun diyor. Ben de bunu yaparım o zaman diyor. Evet. Evet. Ben... Bu... Şimdi... Heh. Somut bir alandan örnek göstermek istiyorum sohbet içinde olma ile ilgili. Diyelim ki para alanı. Şimdi... Ee... Şimdi... Ee... Baba bana bisiklet al. Ee, pantolon lazım, ayakkabı lazım, çanta lazım, bilgisayar lazım. Şu veya bu şekilde. Yani otoriter kültür içerisinde otorite var. Paranın kaynağıdır. Tabii. Uygun görürse verir. E, verir. gün görmezse vermez. Nedir bakayım anlat. Nedir? Şudur budur falan filan. Dikkat edersen e, çocuğun verdiği kararlar onu ikna ettiği takdirde ancak bir sonuç verebilecek durumda. Bir yandan da Şöyle bir durum var, beş yaşından itibaren haşlaya başlarsın, bağlarsın çocuk İşte burada sohbet başlıyor. Diyorsun ki senin haftada beş lira hakkın var. Bu beş lira içerisinde sakızın, çikolatan, işte neyse gofretin şunu bunu falan filan. Bu çocuk genellikle ne yapacaktır ilk başta? Beş lirayı bir günde harcayacaktır. Ondan sonra gelecektir, baba bana gofret al. Öyle mi? Ne oldu parana? başlayacaksın konuşmaya diyeceksin ki önümüzdeki haftaya kadar bekleyeceksin ve sen kendi paranla kendin alacaksın. Ama bana, anlıyorum doğru parasızlık ben de çektim baba ama yok abi bu böyle <gülüyor> ve bu çocuk 4-5 hafta sonra bak e, sen bir şey söylediğin zaman dinler çünkü tutarlısın Aha. güvenilecek bir kaynaksın Aha. ve kendi gücünü keşfeder benim 5 liram var o 5 lira önceliğimi keşfetmeye başlayacağım Harika. başladığımız sohbet şimdi öyle ve bu çerçeve içerisinde parayla ilgili hı hı. ben konuştuğum zaman çocuk kulak vermeye başlar ve bir şey alacaksın ne bileyim ben ha, diyelim ki e, bir çocuklar için e, önemli kendisi için bir oyuncak alacak 5 evet. e, lira değil de 10 lira tuttu hı hı uba 10 lira tutuyor. Tamam. İki yolu var. Ya iki hafta para biriktireceksen veya da 5 lirasını sen versin, 5 lirasını ben veririm. Böyle var. Şimdi burada dikkat edersen sen bir kişi olarak kendi yaşamında varsın ve verdiğin kararlarla kendi yaşamını etkilersin mesajı veriyoruz. Bu çok önemli. Geçen hafta konuğumuz olan Nurdoğan Arkış da buna benzer bir şey söyledi. Bu konuyla ilgili hatırlarsan söyleyeceğim. Evet. Yani bir böyle bakarız, biz karar veririz, biz yüce bir merciyiz, bizim istediğimiz zaman istediğimiz şekilde olur. Bu işler durumu var genelde bu konularda. Ama sizin önerdiğiniz yöntem sen kendi özgürlüklerin ve sınırların çerçevesinde hayatını yönlendirebilecek noktadasın diyorsunuz. Evet. Ve sadece ergen için değil aslında bütün çocuklar için de aradıkları özgürlük böyle bir şey. Ergen yüzde yüz özgürlük durumu aramıyor. Yani... Bütün bağlardan arındırılmış, tamamıyla kopmuş, bütün hayatını gönlünden geçtiği gibi yaşayan bir noktada değil ergen, ergenin aradığı şey bu değil. O korkunç, korkunç, o korkunç bir, şey bir şey. O, o boşluk, boşluk hali, o ne yapacağını bilmemek durumu. Yani, e, fakat bunu da özgürlük adına sunduğunu söyleyen ana babalar da var onların da çok büyük sorunları var bu evet. noktada çocuk da o zaman nereye tutunacağını kime güveneceğini bilmiyor evet. orada çok büyük bir güven problemi var peki ben şöyle bir şey desem ne dersiniz hocam yani ben ergenlik dönemini ana babaların ana babalıktan mezuniyet dönemi gibi görüyorum yani o tarihe kadar bir eğitim alıyorlar geçirdikleri o eğitimi mezuniyet sınavını da ergenlikte veriyorlar evet Oraya kadar işler iyi kötü idare ediyor. Ama gerçekten bu işten hakkıyla mezun olacak mısın olmayacak mısın kısmı çocukla sorunu en ciddi yaşadığın yer. Yani buradan sonra ömründe o çocuk olacak mı olmayacak mı? Çok önemli. Bu hayatı birlikte mi geçireceksiniz geçirmeyecek misiniz? Kararını verdiğiniz yer aslında o çocuğun ergenliği. Evet. Polatcığım seni tebrik ederim. Bu kavramı daha önce de konuşmadık aramızda. Hı hı. Değerli izleyenler bu kavram kesinlikle Polat doğruya ait. Ve kendisini huzurunuzda tebrik ediyorum. Gerçekten tamam. bir mezuniyet konusu var. Diploma alacaklar mı almayacaklar almayacak, mı? Alacaklar almayacak. mı? Geçecekler mi? Evet. Geçecekler mi? Ve diplomanın derecesi ne olacak? Orta, iyi, peki. Bu ergenlik döneminde belli olur. Ve bu ergen. Ana babanın hayatında veya ergenin hayatında ana baba ne kadar devam edecek ilişki olarak burada belli. Olabilir. Orada belli olur. Ya. Mış gibi devam eder. Bayramdan bayrama ziyaret eder, nasılsınız iyisiniz, maşallah iyi. böyle. Ama sonra mezarda işte bayramlarda ziyaret ederiz mezarınızı falan filan durum olur ama böyle de. Tabi ya ve. Onun için ee, en kötü de yatırım o hocam ya olabilecek en kötü yatırım. Yani farkında isen bu çok acı bir şey, çok acı bir gün günü bir şey. Ama çoğu kere farkında değil ve bunu örnek olarak e, kabul ediyor kişi. Yani böyle olması lazım diyor. Ondan için hemen o kadar ilerşimi yok ki çocuklar onu hemen diyor ki torun var, torun torun torun falan diyoruz, torun torun torun. Şanslı da değerler mi? Bir de ayrıca. Senin nasıl iletişim kuramıyorum. Bir boşluk var. <gülüyor> Torun aldınca işte bir şey yapamaz. mıcıkları koklarım, bilmem ne yaparım falan filan hadisesi. Ve bu çok acı bir şey. Bir yalnızlık hak eden. Halbuki o ergenlik çağının ne müthiş bir fırsatı var. Yani acı çeker, kıvranır. Ve sen farkındasındır. Oğlun acı çekiyordur, annesin kızın acı çekiyor, bir aşk meselesi var falan filan sınırlarının sorumluluğu içerisinde biliyorsun ki paldır küldür konuşamazsın. Ama göz göze baktığın zaman hisseder, ulan babam anladı der, ya annem hocam. anladı der ve e, bu anlaşılmış olmanın bir huzuru içerisinde gelişme imkanı bulur. Efendim, kısa bir araba edeceğiz. <gülüyor> Döndüğümüz zaman sohbetimize devam edeceğiz. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam edecek. ...final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan Insana programı devam ediyor. Evet, ergenlik konusunda konuşuyoruz ve son arayı vermeden önce falan tam söyleyeceği bir şey vardı. Hocam şimdi siz dediniz ya, işte görüyorsun onu, bir acı çekiyor, bilmem ne oluyor falan filan ve ergen. Ben bunu da şeye benzetiyorum şimdi, çocuk çok küçükken özellikle o bir yaş hatta iki yaşa kadar... Çok sık aralıklarla doktor ziyareti oluyor. Yok aşı için gidiyorsunuz, yok bilmem ne için gidiyorsunuz. Onun için gidiyorsunuz, bunun için gidiyorsunuz ve her gidişinizde çocuk bir tartıya çıkartılıyor. Kaç gram almış, boyu kaç santim olmuş, baş çevresi ne olmuş falan filan dibi. İnanın böyle bir karne anı gibi o an. Acaba doktor bize iyi bir şey söyleyecek mi diye bekliyorsunuz böyle. Evet. Orada duyduğunuz heyecan ve sonraki mutluluğa çok benzer bir mutluluk. Ben isterim oğlum böyle bir acı çeksin. Bir ergenlik sıkıntısı olsun, onun gerginliğini yaşasın ve o an ben yanında olayım. Eğer ben onun yanında olabilirsem uzun vadede çok başka bir ilişkiyi yaşayabileceğimizin garantisini sağlayabilirim diye düşünüyorum. Ve o yüzden çok önemsiyorum bunu. Evet. Ama mesela ana babalarla bunu konuştuğumuz noktada şöyle bir itiraz geliyor çoğu zaman ya çok farklı nesiller deniyor. Şimdi artık teknolojide çok hızlı ilerliyor, bilgi çok çabuk yer değiştirmeye başladı ve 10 seneye bir nesil değil bir buçuk nesil sığmaya başladı neredeyse. Yani 5 sene öncekiyle 5 sene sonrakinin arasında nesil farkı denecek nitelikte bir fark oluşmaya başladı. Peki bu nesil farkına nasıl çözüm bulacak insanlar? Gerçekten böyle bir şey var mı? Ortada bir fark var mı hocam? Şimdi nesil farkı Dediğimizde e, bu birisinin e, daha deneyimli olması, öbürünün hı hı. daha deneyimsiz olması, birisinin daha bilgili olması, öbürünün biraz daha bilgisiz olması diyecek olursa doğal olarak bu her nesilde var. Var tabii. Fakat e, tavır, e, yeniden söyleyeyim benim e, daha önce de söyleyeyim olması gerekeni ben biliyorum hı hı. ve olan önemli değil seni olması gerekene dönüştüreceğim diye baktığında o zaman e, hikaye aynı hikaye değil yani mi? bunu konuşan insanlar kendi babalarına annelerine karşı beni anlamıyorlar evet. hiç benim gözümle <gülüyor> görmüyorlar diyememişler mi? Evet. ve şimdi çocukları aynı şeyi söylüyor o bakımdan eğer bizim dediğimiz türden bir derinlemesine, insan insana can cana sohbet oluşursa eğer bu nesil farkı e, yavaş yavaş ortadan kalkar, anlam verme sistemlerinin birbirini keşfetmesi ve birbirini tamamlaması işin içerisine gelir. Yani aslında varoluşlarında bir fark yok diyorsunuz yok. değil mi hocam? Yok, hayır yani. Hepsi aynı. Yok. Yani aradan 50 de geçse, 30 senede geçse, bilmem ne kadar zamanda geçse varoluşları aynı. Belki davranışları ve durumlara verdikleri anlamlarda farklılık var. Onları anlamak için taraflar bir arada olmalı ve onu da sohbet içerisinde yapabilirler. Bir gözlemi paylaşmak istiyorum. Dün ben bir e, okulun mezuniyet törenindeydim. E, şimdi ortaokuldan mezun olanlar var, liseden mezun olanlar var, kızlı, erkekli. Hı hı orada olmanı isterdim Polat şimdi ee, ayağa kalkıp gösterme durumunda olmayacağım ama yani bakıyorsun şimdi bazıları var artık ölçek üzerine böyle pısmış, utangaç kendi olmaktan utangaç İnşallah kimse bana bakmaz nasıl yürüyeceğimi şaşırdım yüzüm nasıl olacak acaba güleyim mi falan diye böyle ezilmiş büzülmüş yürüyor ve bu çocuk lise son sınıftan mezun oluyor yani içimden geçen şu olup Anam babam burada mı seni? Evet. Çıkarın şunları. Ulan ne yaptınız siz bu çocuğa? deyip şöyle bir meydan dayağı çekmek <gülüyor> istiyorum. Nasıl yetiştirdiniz bu çocuğu? Nasıl yok ettiniz? Paspas haline getirmişsiniz. Ayıp be demek geliyor. Kız da var böyle oğlan da var. Öbür taraftan bir tanesi var öbür şeyde böyle çıkıyor böyle. O kadar yakışıklı değil bilmem ne ama kendisi böyle bakıyor. Selam veriyor kendilerine. O birisi geliyor, gaz atıyor falan, yürüyor böyle. Nasıl kendisi olmaktan mutlu. nasıl yaşamı yaşamak olmaktan, orada olmaktan mutlu ve bunun arasında böyle değişen var. Ve düşündüm. Neden iki mezune töreni birden oluyor burada şu anda? Tabii. Şimdi senin dediğin türden. Şimdi bakıyorum. Ana babalar da mezune törenine Aynen girdi şu var. anda. Aynen öyle. Ve çok isterim ki ...bunun böyle çekimi olsun... ...sonra ana babaları toplayayım ben... ...kendi aramızda... Bir konuşalım bakalım... ...konuşalım bakalım ne oldu... ...bak şu çocukların yürüyüşüne... ...ve bir 51 yıllık psikoloji deneyimi olan bir insan olarak şunu söylüyorum ki... ...o çocukların yürüyüş tarzı aslında yaşamlarındaki en büyük veri... ...bu çocuklar başarılı olacaklar mı mutlu olacak mı? İyi anne olacak mı? İyi baba olacak mı? İyi arkadaş olacak mı? Verimli vatandaş olacak mı, olmayacak mı konusunda hiç notuna falan bakmama gerek yok. O duruşuna bakarak söylüyorum hocam. Evet. Anında. Evet. Ve bu bilincin yaygınlaşması lazım hakikaten. Yani hangi tür arabayla geldi? Hangi tür yiyecek içerisinde? Ne gibi evde oturuyor meselesi önemli değil. İşte o evden çıkan çocukların merhaba diyor mu demiyor mu yaşama o hallerini göreceksin hakikaten. Evet. Oh, çok güzel bir şey hocam. Şimdi bütün bu konuştuklarımızın içerisinde ben e, ana babaların düşünüp yanlış anlaması muhtemel bir yerden bahsetmek istiyorum. Ya Doğan hoca da çıktı konuştu ama ders mersi önemli değil gibi bir şeyler söyledi anlayacaklardır bu işten. Siz böyle bir şey söylemiyorsunuz değil mi hocam bu bahsettiğinizde. Yani yaşamda ders çalışmak işte bir takım disiplinleri devam ettirmek azim göstermek e, bunlar önemli değilmiş gibi bir sonuç çıkmıyor sizin söylediklerinizden değil mi hocam? Teşekkür ederim bu hakikaten önemli bir şey Ben geçen... yanlış anlaşılma ihtimali çok fazla yani, yani biz çocuğun kendisi olmasına çok baskı yapıyoruz bu konuşma içerisinde çok vurgu yapıyoruz yanlış anlaşılabilir diye ben tereddütlüyüm evet. biraz şimdi şimdi e... Geçenlerde birisi söyledi, biz dedi çocuğumuzu sizin kitaplarınıza göre yetiştirdik dedi. Geçenlerde birisi işte buraya oturma demiş, niye demiş, ben özgürüm. Hocam gördünüz mü dedi, sizin istediğiniz gibi yetiştirdik dedi. Benim istediğim bu değil. Yani ben bilincinde, kimseye saygısı olmayan, istediğini yapan, derse çalışma falan filan olmayan bir insan diye. Ee, kesinlikle yaşamın gereksinmelerinin farkında olacak. ...ve sorumluluk alacak. Çok güzel. Ee, böylelikle benim verdiğim <gülüyor> örnekte... ...beş lirasının olduğunu bilecek ve beş lirasının nasıl harcayacağına sorumluluk alacak meselesi var. Ve önemli olan ana baba için şu... ...benim çocuğum dersinde başarılı olmanın ötesinde... ...benim için anlamını, Dersinde başarılı olmasını hangi bütün içerisinde, bağlam içerisinde önemsiyorum? Benim için önemli olan çocuğumun mutlu olması... ...gayret göstermesi, şevk içinde yapması, iyi ki yaşıyorum duygusunu kaybetmemesi... ...ve bu bağlam içerisinde de yapabilirim duygusunu geliştirmesi için... ...planlamayı bilmesi, zamanı bilmesi, yapması ve sohbetimi bu çerçeve içerisinde oluşturuyorum. Çünkü elimden iş gelmez, işe yaramam, ancak babam bir şey derse, annem bir şey derse yapabilirim. İşte onların verdikleri kadar bir hayat yönetebilirim, bir şekilde bir duygu... Yazık. İstemem yazık hocam. Herkes için çok yazık o ya. O, o, o ana babanın da aradığı şey o değil evet. bence. Ve ben bu şekilde şahsiyet olmasını herhalde altını çiziyorum. Evet. O işte biz bilincindeki ben olmaktır. Sürüden bir parça değil. Ee, öyle ki e, kendi sorumluluğunu almakta aynı zamanda ilişkilerine sorumluluğunu almakta ve İyimser bir insan olarak geleceğe bakarak yolculuk yapmakta oluyor böyle bir tavır. Ve burada yeniden altını çizmek isterim ana babalar için. Farkında olmak yetmez. Yani bu bir varoluş tarzı. Dün yine mezuniyet tereninde İkizleri olan bir baba. Aha. ikizlerini de aldı, geldi. Şimdi sağ ve sol var. Kendisi arasında. Çocuklar da o ikizler de ne kadar benziyor babaya göre Aha. Böyle bir tavır içerisinde geldiler. Haydi dedi Doğan amcanızı öpün. Çocuk böyle yapıyor. Öpün diyor, yapıyor. Böyle zorluyor çocukları. Ben dedim ki lütfen. Zoldama. Evet, lütfen dedim böyle. çocuklar bakıyorlar. Merhaba, benim adım Doğan dedi. Senin adın ne? Başladı iletişim. Aha. Yavaş yavaş. İşte bu saygı. Merhaba, benim adım bu. Ben senin babanım, ben şuyum. Merhaba ve sınırlar bilim içerisinde. Sohbet evet. bu dengeyi sağlıyor değil mi hocam? Kesinlikle. Evet, değerli izleyenler, bu programda bir sohbet üzerine sohbet oldu için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Yine Büyük ekranlarda ki. buluşmak dileğiyle dilerim. İnşallah hocam. Evet. Kapatalım. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun.